Türkiye gündeminden dünya gündemine, eğitimden sanata, kültürden spora aradığınız her şey burada. Ana haber bülteni başlıyor. Sivas'ın en güvenilir, en güncel haber sitesi sivasbulteni.com ve Cemre Türk Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri dinliyorsunuz. A grubu öğretmenlik için KPSS başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru merkezleri ÖSYM ÖSYM.gov.tr sitesinden yayınlanacak. Sarraf ve Kuyumcular Derneği 8. Olağan Genel Kurul toplantısında yerel Başkanlığı seçmek için bir araya geldi. Mustafa Er güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Kara Harp Okulu'na başvurular 27 Nisan 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sivas Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu üzerinde, Yem bitkisi ekili bir arazide kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi bulundu. AK Parti Milletvekili Osman Kılıç, Durdulu köyü Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Türk Ocakları Sivas Şubesi Kutlu Doğum paneli düzenledi. Panelde Büyük Birlik Partisi'nden Zeki Haral, Hamdi Gezici ve çok sayıda davetli katıldı. Suşehri ilçesinde bir minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Cemre Türk Haber Merkezi'nin yaptığı ankete göre Sivas halkı uyduya çıkan TV 58 kanalının yayınlarını yeterli bulmuyor. Kanalın aynı şeyleri tekrarlayıp durduğunu ve Sivas'la ilgili yayınlanan görüntülerin Sivas'ı yansıtmadığını savunan Sivaslılar, yayınların geliştirilmesi gerektiği düşüncesinde. Trabzonspor'u kendi sahasında 3-0 yenen Sivassporu puanını 60'a yükselterek liderliğini korudu. Anadolu Gençlik Derneği 5. Geleneksel Bilek Güreşi Turnuvası'nı gerçekleştirdi. Turnuvada dereceye giren 9 kişiye ödül verildi. Sivas Atlıcirit Spor Kulübü Paşabahçe yolu üzerindeki tesislerinde sezon açılışını yaptı. Törene Erzurum, Erzincan Palandöken Atlı Spor Kulüpleri Başkanları da katıldı. Sivas İl Özel İdaresi Bayan Voleybol Takımı Malatya Türkiyem Sporu uzatmalarda 3-2 yenerek tur atladı.